Elhamdülillâh lezî hedâna lehâdâ ve mâ kûnnâ l-nehtediyel evlâ en hedâna allâh ve mâ tevfîkî ve acsâmi illâ billâh lekad câetu Resûlü Rabbina bilhaq sallu alâ Resûlina Muhammed Allah. salli aleyhi ve sellem Muhammed Allah. salli Muhammed A'udhu billahi shemiel alim minash shaytanir recim. Rabb a'udhu bika Mezat mazatish shayatin. Wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum baynan nas an tahkumoo bil adl. Inna Allah ni'mma ya'dhukum bihi. İnna <raining> Allah kan Allah manfağına bil Qur'an lana Alhamdulillah. Rabbil al al la abada. billahi al al Teala bizleri tekrar bir araya getirdi.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 Hicri yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Allah'ın bu seneyi hayırla bitirmeyi bize nasip eylesin. Yeni seneye de ibadetle, zikirle ve dualarla kavuşmayı nasip eylesin. Amin. İnşallah önümüzdeki hafta daha yakın olacak. Muharrem-i Şerif'in birinci gecesi Hicri başımız. Duaları var, vazifeleri var. Bunlarla ilgili. İnşallah Rahman. Haftaya konuşuruz. E, bilmiyorum Hicri Yılbaşı yapacak mıyız? Onu bilmiyorum. Hicri Yılbaşı sohbeti. Pazartesi salıya bağlayan gece midir? Hayırdır. Salı biridir herhalde. Ve onu bakalım. Onu haftaya karar verelim. İnşallah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 Cuma gecelerini mutlaka ilim meclisinde geçirerek ihya'ya niyet ettik. Ölünceye kadar Allah'ım nasip eylesin. Ölümümüzü de bir Cuma gecesi nasip eylesin. Allah'ım salli ala selamu ve ala aliyye ve sahbiyye selam. Cuma, cuma günü ölen şehit olarak ölür. Cuma gecesi ölmek, Cuma günü ölmek ben değer veririm mübarek geceye çok inşallah öyle ölmek nasip olur inşallah. Şekeriya Beyaz dedi. Cumartesi ölenin ne kabahati var? Deli midirler? Nedirler? Ben anlamadım. Ya bir cumartesi öğlen murt gitti mi diyoruz ya. Bir şey demiyoruz ki. Ama bu hadis var. Bunu inkar etmiyor. Cuma'nın bir fazileti var. Ama adam imanlıysa namazlıysa, zikirliyse böyledir. Değilse Cuma ölse fayda yok. Kadir gecesi ölse fayda yok. Değil mi? Efendim bunlar farklı şeyler farklı meseleler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 Hazreti Ömer'e dedi: "Hüday Allah'ım benim sözümü onlardan iyi duymuyorsunuz. Ya bu cehleri küçük indirdiği vakitte üzerlerine geldi ne dedi? İnne vecedna ma vaadana rabbuna hak. Biz Rabbimizin vaadini hak bulduk. Fe vecedtum ma vaada rabbukum hakka? Siz de Rabbinizin vaadini hak buldunuz mu?" E dediler bunlar duymaz ki. Sizden iyi duyarlar. Lakin nüm, la yucibun. Cevap veremezler.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 Ondan sonra Iğdır'a gittik. Orada bir sohbet ettik orada. Hoca de evine toplandılar. Ondan sonra efendim Bitlis'e gittik. Bitlis'te çok veliler ziyaret ettik. Nurşin'e gittik. Nurşin'de çok büyük veliler ziyaret ettik. Abdurrahman Tahir Hazretleri, Ahmet Ziyahattin, Şeyh Ziyahattin Hazretleri. Ondan sonra orada bütün evliya dolu hepsi. Alimler var, medreseler var. Allah sayılarını artırsın Allah. Amin. Güzel yerler, hizmet ediyorlar. ilme çalışıyorlar. Ondan sonra Bitlis'te çok veliler var. Ebaybel Ensari'nin kardeşi var. Feyzullahal Ansari. Bitlis'te ya. Şeyhul Garip, Muhammed Küfrevi Hazretleri var. Çok büyük. Alvarlı Efe Hazretleri'nin şeyhidir o. Muhammed Küfrevi. Sultan Hamid türbesini Yaptırmış kapısına altın gümüş özel şeylerle el iş kendi yapmış göndermiş kapısını falan Koca türbe yaptırmış ona sonra Rus işgalinde dış kapıyı götürmüş Ruslar Niçin gene bunlar yahu her şeyi götürmüşler ya Ondan sonra nasıl taşıma üşenmemişler o Hiç İç kapı kalmış Allah'tan Gece vakti neyse türbedarı bulduk açtırdı falan Bir koku bir koku bu kadar ziyaret yaptım hiç böyle koku görmedim da bir şeyden haberi yok koku sürecek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 nasip oldu. Hepsini tabii e, bitiremedik. Fethullah Erkanisi Hazretleri, Büyük Meşayiht'tan ona gittik. zaman Hazretleri'ne ilk şeyi okutan, Elif Bağ'dan okut, okutmaya başlatan zaten. Demiş ona Elif Bay ben de biliyorum, bunu işare manalarını söyle demiş. Demiş, kardeşine sahip ol e, Bu sahide iyi bak demiş, bu çok büyük adam olacak. Hep oralarda eserleri var, şeyleri var. Efendim insanlar Allah için gayret etmişler, mücadele etmişler, hizmet etmişler, cihad etmişler, okutmuşlar, öğretmişler. Allah bölünmekten muhafaza Allah eylesin. Allah. Doğuyu, güneydoğuyu çok seviyoruz. Hürfleri çok güzel. Efendim namuslukları, namuslulukları çok güzel. Onun sıra İslami örfleri çok güzel. Şeyhlere, alimlere, velilere hürmetleri çok. Çok. Allah artırsın. Allah Büyük İsrail projesini iptal eylesin. Amin. Bu federasyon projesini iptal eylesin. Allah'ım fazl-ı bu vatanı İsrail İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza eleyip Allah'ım alimleri salihleri çoğalsın, medreseleri çoğaltın. Bu millet ancak din patlar. Dinden başka bir şey bu işi düzeltemez. Ya, bana diyorlar gel işte buralara sohbet et, şudur budur. Gerçi bu flash tv'den yapılan yayınlar dağın başındakiler tanıyor.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 her yerde dualarda niyet ettik. inşallah Rahman Memnun olduk. Efendim Van'da bir sohbet ettik. İşte böyle yani sohbet derken milletine toplandılar, ettiler. Bir şeyler konuştuk. Hemen onu çekmişler. Van'ın televizyonda vermişler. Ulan mübarek biz de özel bir şey konuşuyoruz belki ama bunun özelliği kalmadı ki. Işte. Delikli devir çıktı, mertlik bozuldu. Bu cep telefonu çıktı, kameraya lüzum yok yani. yani dikkatli konuşmak lazım ama benim dikkatim bu kadar olur. Ondan sonra. Efendim, bizim şeyin dediği gibi, Amasya'daki hoca efendim, adında onu diyorum bak. Bazı diyor, şey de diyor ki, bir şey söyleyeceğim bir şey dedi, cuma da aramızda kalsın falan. <gülüyor> de baktı birbirine, bu nasıl hocadır? Bu kadar cemaat var, aramızda kalsın olur mu falan. Adam da zanettik ne diyecek falan. Ya dedi işte, iyileri öne koyuyorsunuz dedi, çürükleri alta koyuyorsunuz, yapmayın dedi böyle falan. Biliyor musun? Ha o muydu falan dediler bunlar. Zannettiler bir sır da hoca atlatmış ne etmiş burada sır verilir mi falan. Vermişler ona o internetlere sohbet. Versinler biz nerede olsak bildiğimizi konuşuyoruz. Yani ayetten hadisten konuşuyoruz. Hak'tan hidayetten bahsediyoruz. Ama gönül ister ki herkesin evine gitsek kapı çalsak, herkese tek tek konuşsak, milleti namaza çağırsak ehl-i sünnete davet etsek gücümüz yetmiyor ama inşallah bu sohbetleri Allah ulaştırıyor siz de gayret edin. E, Flaş'ın şeyi de cumartesiye alındı. Cumartesi saat on buçuğa aldılar. Onlar kendileri öyle istediler. Ben de çok müdahale edemiyorum. Para istemesinler benden yeter diyorum yani. <gülüyor> şimdi. E şimdi para almıyoruz. Bir de para da ister. Bir saat sohbet için ver on miller diyecek. Kim verecek? Bizim millet bedavaya gelir. Para ver dedim. Bir kaçar. On için diyorum ama para istemeyin benden ne yaparsak yapın. Ne diyeyim? Benim elimde değil. Onun için onu 10.30 on almışlar. Cumartesi daha çok milletinden. Allah hayır yapsın. İnşallah dinleyen dinler. Bu hafta inşallah şey var. Allah nasip eder. Misafirim de geliyor. Şeyh Malik Hazretleri'nin oğlu geliyor. Şeyh Ahmet Malik Hazretleri. Fakat yine ondan müsaade alırım. Ben bir saat gelirim size. Şifa dersi var inşallah. Resulullah'ın dersidir sallallahu aleyhi ve sellem. Kadınlar da geliyor o derse. Onun feyzi bereketi o kalacak kıyamete kadar inşallah.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 Hoşuna da olsun hepimizden cellejaani celleja. Sizlerden de dua beklemekteyiz. Evet, sizin merak ettiğiniz hoca nereye gitti? Nereye bilmem nereye gitti? Onun için biraz dedim merahanız geçti mi şimdi? Ha. Sizde vardır o meraklılıklar. Efendim 22. farza mı geldik? He? Evet 23 desem yine evet dersiniz. Mübarek bilerek mi konuşuyorsunuz yani? 22'dir. Tamam. Bu 54 faz, inşallah sırayla bitsin. 22. faz neymiş? Emaneti yerine teslim etmek. Bizde de hiç bulunmaz. Bizde de hiç bulunmaz. Hiç emanetlen, bizim ne alakamız var? Yani? Emanet nedir emanet? Allah'ım ne buyuruz? Allah'ım ne buyuruz? İnna aradnel emanet aleyh semavati vel erdi vel jibali fe ebeyin Febeyne en yahmilnaha ve eşfequn minha ve hamalahal insan innahu kanadhallu man cahula Emaneti göklere yerlere dağlara arz ettik <gülüyor> Ya Rabbi bunun sonunda ne var dediler Tutarsanız cennet var tutmazsanız ateş var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 Salimlik var. Emanet. Nedir emanet? Ehli sünnet itikadı emanet. Bozmak istiyorlar mı? Bozmaya çalışıyorlar mı? Şimdi iki vasiyetim vardı. üçü ve var çıkarttım onu işte ama kısadır o da. Üç vasiyetim sohbet sohbet kitabı haline getirildi. Baskıda inşallah. Onun CD'si de vardı. Ehli sünnet itikadını bozmak üzere. Ne dertleri var ne dert.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 adam eli sünnetten mi çıktı? Dinden mi çıktı? Milleti mi bozdu? Tabi, tabi uykunuz geliyor yani. E benim derdim çok sıkıntı basıyor beni. İstiyorum aman diyorum şey Ama bu sefer ne haber geliyor bana oradan buradan da. Emanet, itikat emanet, eli sünnet itikat emanet, sünnet, Resulullah'ın dini, hac, umreler hepsi bunlar. Hacçın zaten zamanı yok demiş. Ömreye de gitsen hac olur demiş. <gülüyor> Allah Allah. Hacçın zamanı yok demiş. Ne zaman gidersen.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 Hep bunlar emanet. O abdesti. Yalap şalap işler. Koca abdest risalesi yazdık. Kaç kişi amel eder? Onda kusülü de yazdık. Kaç kişi amel eder? Namaz için beş tane ayrı kitap yazdık. Kaç kişi amel eder? E ile benim yazdığım değil. Diğer hoca de var. Var çok. Kim okuyor? Kim amel ediyor? Ben kıldım oldu bektaş kusülü. Şartı var, şurtu var. Emanet. Emanet.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 Kit benim vekilim ol. Kit de orada çerez çıtla diye göndermiyor ki seni. Sen bunun hakkını arıyor musun? Nedir ne değildir? Belediye reisliği. Ne kadar büyük emanet ya. Bu kadar millet. Yolu şusu busu. Düşen kalkan arabası kırılan. Bacağı kırılan. Havuza düşen ölen çocuk. Cık. Hep emanet hepsini. Ama. baylıyorlar beni seçin beni seçin beni seçin.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 Ne cevap edeceksin yarın şimdi Şimdiki 12 seneye çıkaracaklar okulları. 12 seneye, 8 seneye çıkaranlar ne hale geldi görüyoruz. Bunu 12 seneye çıkarttığım vakit ne olur? 18 yaşına kadar kız okula gidecek. Mecbur. Ya bu nasıl bir dindir, nasıl bir mezheptir? Al sana emanet işte. Millet emanet etti bir vazife sana benim kızım 18 sekiz yaşına kadar okula gönder diye mi? Doğruyu söylüyorum. Hoca provokatör oldu diyorlar. Niye birisi bu doğruyu söylemiyor? Bir bana mı kalacaktı bu işler? Yazık değil mi? Bu kadar hoca var. Konuşsanıza. Nasıl cevap vereceksiniz yarın ahirette? Çok büyük bir mesuliyettir.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 o doğuda ne kadar tabii yeni etme gençlik cahil oldu. Evvelce hep alim idi oralar. E, cahil olursa ne olur? E, i̇şte biz de cahil olmasınlar diye 12 seneye çıkartıyoruz. <gülüyor> e sen 12 senede bunlara ay ayetten, hadisten, ehli ne öğreteceksin? He? Terörist başı nereden yetiş yetişti? Ankara siyasal mezunu.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 Gel diyor hoca buralara vazet işte bak insanlar seni seviyor. İşte bu milleti şey etmek lazım, düzeltmek lazım, etmek lazım. Ama fırsat verilmiyor. Bu zamana kadar hiç fırsatlar verilmedi. Şimdi de yine İslami medya bize yanaşmaz. Onların işine doğru söyleyen gelmez. Hep yalakalık yapacaksın. Hoşaf soltacaksın, kuyruk sallayacaksın. O bizim işimiz değil. Hakkı konuşacaksak Konuşmak nasip olsun. Değilse lazım değil. Aleyhimize olur. Kul hakka ve illa feskün. Ya hakkı söyle ya sus. Es-sakit hak şeytanın akhiresi. Hakkı söylemeyen susan dilsiz şeytan olur. Emanet. el ilm emanetün. emanetun ala a'naqil ulema. Efendi Hazretleri çok okurdu bu hadis-i şerif. İlim alimlerin gerdanları üzerinde emanet. Doğru bildiğini söylemek emanet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 Birini yaydım döşedim herkese. Onda cimrilik etmedim. Ebu Reyrek'e da hadis rivat eden daha niye yok? Çünkü hakkını verdi. Ve melakar bir ilim daha doldurdum. Bukhari'de geçer bu söz. Böyle yaptım. O iki, ikinci kabı doldurdum. Onu diyecek olsam gırtlak gider dedi. Yani o, onu deme. Her doğruyu diyemiyoruz. Dediğimizi yapsan yine kurtaracaksın.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 ee, Allah bu da idare etsek ne yetecek? Allah gözden elden ayakta mahrum etmesin. Akıldan, lisandan hep bütün nimetler biri olmasa istop etti. Makine durar. bir olmasın makine durur. Ne kadar kafan çalışsa konuşamasan hiç. Nasıl aktaracaksın? Yazamazsan bir şey yok. Görmesen ne anlatacaksın? Onun için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 Evvelen vazettiriyordu beni camisinde, sonra müftü zorladı onu. Dedi ki bunu vazettirmeyeceksin falan. O da geldi, Bütüdam sakalı var, yaşlı başta adam. Dedi imam azam gelse vazettiremem dedi. <gülüyor> Niye dedim müftü öyle söyledi. Oradan oraya kovdular biz, oradan oraya kovdular bizi. 35 senelik macera bu. Gezmediğim yer kalmadı.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 hala doyamadılar. O ıslamor kuytu tepe üstü bilmem ne her yerde. Oradan gidiyordum da Bursa'da gezmediğimiz her cami. Afyon, Eskişehir, Konya, Adabağlar, İzmit her yer. E biz vazifemiz bu, bu. Emanet. Eline vereceksin.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 Dedi ki yeci yüzü, dedi yeci caiz değil dedi biliyor musun? Hocam yeci dedi caiz değil olur mu dedi? La yeci yüzü ne demek? O hiç caiz değil dedi. Bir de bu sınıf var. Böyle yani doğru ortada kalmak, adamın durumunu göre hareket etmek değil mi? Her yerde her fetva verilir mi? Herkese her fetva. Adamına göre de fetva değişir. Takva sahibi olanın durumu başkadır. Normal Müslümanın durumu başkadır. Değil mi? Evliya Allah'tan birinin kız kardeşi o zaman gibi fıkıh halimine fetva soruyor. Dedi ki o zaman ışık mışık yok. Devletin dediği kandilci adamlar tutmuşlar gece yolları aydınmak için. Kandil o zaman böyle cereyen yok. Kandil yakmışlar fitillerle yollardan geziyorlar. Bazı kere duruyorlar yolda falan. Fitilleri tutuyorlar falan. işte güvenlik için. O, o da soruyor ki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 Okumaklar efendim cehaletten kurtulmak ille gar kesinleşmez. Efendim Hazreti Hoca'sı öyle derdi. Hocalar okur okur da cahillikten kurtulursa da ahmaklıktan kurtulamaz derdi. O da hocaydı mübarek. Tesbihci Zaad Ahmet efendi. Bir de bu ahmaklık meselesi var. Nasıl yapacaksın? Değil mi? Biraz da edebini öğreneceksin için. Edebini öğrenem. Ben de biraz bu işin edebini bilmiyorum. Onun için gidip bir, gel aşağı diyorlar bana. Ben de çok çekiyorum bu işte. Hoca okudu, okudu, okudu. İcazet alacak. hoca dedi ki evladım dedi. Yani dersleri bitirdin dedi. Bir yere gidip hocalık yapabilirsin yani talebe okutabilirsin. Fakat dedim bir senede edep ilmi yani böyle siyaset, geçim, adab, muaşeret yanımızda kalsan şey olur. Yok dedim eğilimleri bitirdim dedi. Onu kendi kendime de halledebilirim. E sen bilirsin. Gitti. Giderken tabi o zaman köylerden Dağlardan bir yerden bir yere gelmek ilim merkezlerimiz Ahlat'a gittim Ne mübarek yeri Varsa fırsatınız mutlaka Ahlat'ı görün Bitlis'in kazasıdır 8 bin 100 küsur mezar taşı var 4 metrelik 3 metrelik Ruslar geldiği zaman hep onları şey asker zannetmişler Mezar taşları öyle bir duruyor ki Biz de tam akşama yakın gittik Güneş de batmış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 kazası şu anda. Malazgirt'in önünde yani. Arkada bir 50 kilometre sonra arkada Malazgirt var. Büyük komutan Alpaslan Hazretleri'nin geldiği, cuma kıldığı yerler. Hep şehit. Ne medreseler varmış orada mesela. 800 sene evvel 300 bin nüfus hep ulema. Şam bile alimleri buradan istiyormuş Şam'a yani. Böyle alimler. O zaman tabii gidiyor bir yerden bir. Yerden. Uzak yollar. Medreseyi bitirdin.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 Ula ne yaptık dedi biz ya. Adam yanlış hakikaten dedi biz doğruyu anlatamadık. Ne olacak dedi ben yine gideyim hocama. Daya yedik ancak aklımızda bir senede edep öğren, siyaset. Ondan sonra biraz bir senede ne öğrendiyse işte ben ben o 30 senede öğrenemedim. Yine bodozlama gidiyorum öyle bindiriyorum. Ya biraz idareli git işte. yapamıyorum ki huyum değil. Ondan sonra bir sene sonra geldi. Hoca yine vaaz ediyor. Ya dedi bu sizin hoca öyle mübarek dedi. Halbuki yine aynı hoca yanlış konuşuyor. <gülüyor> dedi bunu dedi. Sakalından tel alan dedi. Cennetlik olur dedi. hoca dedi soydular bütün sakalını yoldular. <gülüyor> Bereket olsun diye. Biliyor musun? <gülüyor> yani işte usulüyle gidersen adamı yoldurursun. Öbür türlü kendini yoldurursun. Bunlar ayrı meseleler. Ehliyet. Liyakat.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 her şeyin ehli var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. La iman li man la amane tele. Güvenilirliği olmayanın imanı yoktur. Acayip bir şey ya. Ve la din man la atala. Sözünde durmayanın dini yoktur. Ama adama hemen sen sözünde durmadın, kâfir oldun deme ha. Bak işte hemen oradan yanlış anlarsın şimdi. Yani onun dini mükemmel değil demek. Çünkü kamil imanlı olsaydı sözünde Dururdu. Sallallahu aleyhi ve sellem Söz verdiği adamlar Adam unuttu Resulullah orada 3 gün üç gün ya Adam bir de geldi Aaa sen hala burada mısın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi ona E ben seni işgidir bekliyorum Bir de ne biçim adamsın bile demedi ya Biz olsak yani Bekleriz ama onu da yeriz yani 3 gün sonra <gülüyor> Edeb Sözünde duracak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 Beni gashana felişme. Bizi aldatan bizden değildir. Güvenilir olun arkadaşlar. Güvenilir olun. Bak bu kadar hakkımda şeyler çıkarırlar. Her gün yazarlar, çizerler. Bu kadar sene uğraşırlar. Allah'ın izniyle tutturamazlar. Bir kişiden işte borç aldığı vermedi, yok efendim beleşçilik yaptı, hocalığını istismar etti, parasız bir malımı aldı. Bir kişi çıksın. Şimdi kaç tane sahtekar var? Birisi kitap hazırlıyormuş şimdi o sahtekarın. Ondan da çok alacağım var. <gülüyor> Çünkü senetlerim de vardı hatta. Borç istedi verdim, ödemiyor, ödemiyor. Şimdi suçlu oldum. Çünkü kimden kork? İttaki şerramen ehsent ile. Kime iyilik ettinse onun şerrinden kork. Kime iyilik ettinse onun şerrinden kork. O beski hain vardı. Ne de şimdi bir şey demeyeyim. Kitap bir de ortaya çıkarsa zaten onu siz tanırsınız o vakit. Hangi hain oldu? Ne diyeceksin? Beni kandırıyorsun, kandırıyorsun, kandırıyorsun. Benim adıma ben hapisteyken paralar topluyorsun. Hocanın selamı var, 5000 dolar ver. E ne oldu? Almış milletten paraları, radyo kuracağım. O zaman 10 sene evvel. Bir de çıktım, millet geldi. E bu adam diyor, kardeşimin kız kardeşimin çeyiz parasını verdim. Dört bin dolar. E kız kardeşim evlenecek bir sene şey oldu. Ben bunu öldüreceğim. Yahu dur öldürme dedim. Al onun borcunu öde, onun borcunu öde. Hayatta o kadar sıkıştım. Yani yazma bir kitabım vardı. Onu sattım da. Öldürecekler bunu diye. Onları verdim. Bütün benim adıma para toplamışlar. Biz hapisteyiz ya. Şimdi benim aleyhime en çok yazan, çizen o. Konuşuyor. Allah. Allah var, Allah var. Biz Allah'ı havale ediyoruz. Ondan sonra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 Efendim emanetlere kıyanet ediyorsun. Niye emanetlere ihanet ediyorsun? Ayetül münafık 3. Münafın alameti uştur. Eğer hadise kذب konuştu mu mutlaka yalan konuşur. Hiç yalan konuşmadım. Hiç konuşamam yani. Sırıtır. Aleyhime de olsa konuşamıyorum. Ya konuştu yalan konuşur. Ve va'de ahlef. Söz verdiğimi bozar. Söz için ne zararlara düştük ama söz dedik, mecbur olduk. Ve tümine han bir emanet bırakıldığı zaman görev teslim edildiği zaman veyahut bir mal mülk gibi bir emanet vasiyet haini gelir. Bir hadiste de Bukhari'de dördüncü ilavesi kavgaya giriştiği zaman söver sayar ana avrat. Ağzını bozar. Bunlar bu ne?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 Hoca diyor sıkışınca diyor göya benim mallarım mülklerim var Şunlar nerede vardı nerede yazık var? bir külliye vardı onda el koydular. Oda sonra demişim ki işte bunu Musin Yazıcı abimiz şey yapsın onlara verelim de siz bize el koyallar size şey diyin falan ben de dedim ki diyor yazmış onu internette yazıyor hala diyor ki bunları medrese kurs şubu bunların ne kadar malı mülkü varsa biz alalım arkadaşlar. Ondan sonra ben vermem onlara zaten. Onu da yazmış. Ne hain olduğunu söylüyor. Ben vermeyeceğim sonra bunlara. Allah Allah. Hiç alakası yok. Nemozin Yazıcı rahmetli mübarek adam idi. Hiç ne öyle bizim bir dediğimiz var ne onun öyle bir şey bildiği var. Bu da çıkmış böyle bir adam. Şimdi uyduruyor. Neyse. Büyük birlikten tekzip ettiler onu. Yalanladılar. Başkan aradı bizi. Bu ne biçim işler dedi ya o. Ne uyduruyorlar dedi bunlar. Hiç emanet yok. Hiç güvenilir Adam kendi yazıyor ya. Diyor alalım diyor cami kurs ne varsa alalım sonra vermeyiz nasıl olsa. Onu da yazmış ha. Bir site var adını da bilmiyorum da bak, açtılar baktım yazıyor orada. Bunlar böyle adam yani. O şeyin de arkadaşı yani. Be bana benim hakkında şimdi kitap yazacak ondan da arkadaşmışlar falan. MHP'yi aradım dedim bu nedir diyorlar bize attık bunu bu çok bozuk bir adam. Öbürler diyorlar biz, biz hiç tanımıyoruz hiç alakası yok. Onların bunların adını kullanarak rahmetli Muhsin abinin yok şunu yok bunu. böyle şeyler ya. ama kendi fikirleri meydanda adını da yazmaya utanmıyor yahu adını da yazmaya utanmıyor alalım bunların malını diyor cami medrese ne varsa diyor vermeyiz nasıl sosa. işte kafa kafa bu helal haram ver Allah'ım senin kulun yer Allah. Böyle bir. hiç ahirette ne olur ulan cami midir medrese midir külliye midir bu milletin vakıf malı mıdır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 hitter yerde onun çıplak kızları koydular oraya. Lise'li kızlar. Ya bura cami. Vakıf malı. Millet küpesini çık efendiler Ya millet küpesini çıkarttı verdi. Yüzüğünü çıkarttı verdi. Bunlar kabirde yatıyor, kemikleri zuluyor. Bu kadar ölünün dirinin hakkı var. Siz hiç emanet bilmez misiniz? Vakfiye bilmez misiniz? Allah Allah Allah. Hazreti Fatih'in vakfiyesi Ayasofya ne oldu? Külliyeyi soruyorsun. Ayasofya ne oldu? Hazreti Fatih ne diyor? Hemen beddelehu ba'de ma'simahum. Fe innemâ ifmu alellezîne yübeddülûne. Duyduktan sonra değiştirenlerin günah vebali boynuna olsun diyor. Hazreti Fatih vakfese. Dolu vakıf malları. Ha şu Fatih'in çoğu vakıf. Sattılar müteahhitlere. Yaptılar binayı. Neyse bir yerliler için derlerdi de adını demeyeyim şimdi. Kızarlar bana sonra. Oralı da çok var buralarda. Fatih Cami satılık deceler dediler falan felancalar oraya talip olur hemen alır. Fatih Camii satılık deceler, felancalar alır. Ya çoğu yerler vakıf ya. İstanbul'un çoğu vakıf. Bütün vakıf malları satmışlar oturuyorlar.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 İnsanların ihtilabı sağ İnsanlar namazı gevşeye alırlarsa, hafife alırlarsa, kazaya bırakırlarsa, kılmamaya başlarlarsa, bir de emanet güvenilirlik vasfını yitirirlerse kıyametin çok yaklaştığını bilin ve bekleyin. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem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 demez bana ne duyar duyduğunu gizler ve tek tektümüş şahide şahitliği gizlemeyin diyor Allah şahit oldum bir konuya doğruyu söyle demez neleri gördüm öyle neler? sabaha kadar kılar doğruyu söylemek yerine geldim susar neleri gördüm öyle yaşım azdır ama gördüğüm çoktur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 Hazreti Ömer Efendimiz'in kelamıyla bitirelim. İzâ u'tiyet İzâ u'tiyete mined dünya erba'an Sana dünyadan dört şey verildiyse sana verilmeyenlere aldırma. Dört şeyin var mı? Varsa neyin yok? Üzülme. Evim yok, yatım yok, katım yok, arabam yok, cep telefonum muyum, iyi değil. Bırak. Dört şeyin var mı sana soruyor. Güfafu, tam yediğin yemek helal mı? Bir lokma yiyorsun mu? Zaten deve yiyecek, gökucicek halimiz yok yani yediğimiz birkaç lokma, birkaç lokma ama bu helal mı? Haramıdır. Bakarsın ki esgari ücret, askeri ücret diyorlun, askeri ücret olur mu? Esgari ücret yani esgar en küçük demek. en küçük ucadım 400 bin lira, 500 bin lira alıyor ama yediği Helaldır. Adam katır trilyonluk ama harama bulaşmış. O kadar da parası var da bir helalın yok, yok mu be ya? Bir helalın yok mu senin? Yok işte. Haneci. Soğan ekmek ye. Helalından yiyen. Ne mutlu ona da. Helal ye yiyor musun? Ve husdü huluk. Ahlakın güzel mi? Elhamdülillah tahtisi nimet kabiliğinden söyleyeyim. Allah riyadan muhafızın. Ahlakım çok güzeldir. Çok yolculuklar yapanı. Yapan, yolculuk yapmadan adamın ahlaklı olduğunu anlayamazsın. Acıkacak bir defa. Damarına basacak Haçta ömrede yolculuk yapacak Yorulacak bir defa. O zaman anlayacaksın ne mal olduğunu. <gülüyor> Yoksa hepsi? boynu bükmüş, derviş tespih elinde. Kavaktan arbiter mi demiş, hay hay kellem gibi demiş. Böyle oturuyor. Hocaefendi. Ne mübarek bunlar ya. Ya. Bir yolculuğa çık. Bir ticaret yap. Bir para işini görelim. Bir yorulsun bakalım Müjdelife Arafat Mina'da bir iki üç gün. Bir iklim değişsin. Bir 50 derece sıcak başına geçsin. Birkaç gün yemeği normal bulamasın. Biraz da uykusuz kalsın bakalım. Bayram sabahı uçağa çekmiş öbürüne mi dalıyor kurban diyetine? Onları da gördük. Günde 50 bin çekiyor. Hikaye.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 Bela. Güzel ahlak. Hakkı kabul etmek. Ya, kibir nedir? Hakkı kabul etmemek. Doğruyu dedim bana. Hadi git. Adam diyor. Yahu adama diyor. Doğru bir şey söyleyeyim. Üç gün konuşmuyor benimle. Dedim. yine üç gün. Üç günde geçen var. Ahlakın güzel olacak. Kimseyi kırmayacaksın. İncitmeyeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çağırana gider. Köle çağırsa icabet eder. Işe. Buyur derdi. Çocuk çağırsa buyur yavrum. Herbiyeli olacaksın, tevazulu olacaksın. Şişmeyeceksin, kabarmayacaksın ya. Ne oluyor? Yemeğin helalsa, huyun güzelse, vasıtku hadîr, konuştuğun laf doğruysa, yalancılık yoksa, ve hifzul emâne, bir de emanetleri koruyorsan, neyin yok, umurunda olmasın. Diye. Aldırma. Neyin olmazsa olmasın, bu dört şey sende olsun. Cümlemize nasip olsun. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala aliyye Şimdi bir iki husus duyuraraktan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi rüyada görmekle ilgili kitabın çok eski oldu. O vakit tahsihde yapılmadı tam güzel diye. Bazı yanlışlar da oldu. Şimdi kainatın efendisini nasıl rüyada görürüz diye o kitabı yeniden bir tahsiye ettik. Baskıya ve haftaya çıkar inşallah. Yalnız onun önemini yazmamıştık. Önemi hakkında şimdi yazdım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 mutlaka uykuda görmemiz lazım İnşallah. biz bir kere gördük ama tabi yeterli değil doyulmuyor ama işte unutuyoruz es eskidi yeniden görmek nasip olur inşallah böylece o faydaları yeniden tahsiye ettik onu da beklersiniz inşallah kutsi vaazların sonunda Muharrem ayının vazifeleri yazılmış onu biliyor muydunuz He? He evet de ben bile bilmiyordum unuttum <gülüyor> geçen bir baktım bu kitap arkada neler var bunu kutsi vazların zamanı geliyor. Ondan sonra dergi gelmedi. Ondan sonra adam diyor ki e ben diyor gelene ya tamam da kargo adam bayram geldi peş peşe. Bir bayram giriyor kargo yok. Cumartesi pazar çalışmıyor. Şunu çalışmıyor. On günde gitmiyor. Ben ne yapayım? Sırtımda alıp da Bitlis'e mi getireyim? <gülüyor> Mübarek ya. Yapamıyoruz işte. Yani memlekette bayram var, seyram var, tatil var. Her gün çalışan kargo varsa bana da söyle. Ondan sonra bu bak dergi inşallah yetişecek. Baskıdadır ama olur eder. Ben size söylüyorum. 132. sayfadan itibaren sene sene duası, sene başı duası bunlar geliyor önümüzdeki hafta. Kitabınıza sahip olun. Arkasında ne var bilin. Bu kutsi vaazlara yazmışım bunun sonunda ama dergide daha detaylı teferruatlı çıkacak inşallah. Kutsi vaazlar zaten faydalı vaazlar inşallah. allah Arfan Rahman. Efendi Hazretlerimizin mücedditliğini ilan eden üsamirufazetlerinin müceddit ilan ettiği bu ödül merasimiyle ilgili bu sayı çok talep oldu. Allah razı olsun. Bitti, bulunamadı. Onun için tekrar çok arayanlar, isteyenler oldu. Arkadaşlar tekrar bastılar. Efendim elimizde mevcuttur diyorlar. Ondan dolayı zamanımızın imamını tanımak nasip olsun. Uymak nasip olsun. İnşallah ahirette şefaatleri nasip olsun. Yaşadığın zamanda Ölenler Allah rahmet etsin dereceleri âli olsun. Çok büyük evliya Allah geldi geçti. Ama yaşadığımız zamanda da hangi velidir, tasarruf sahibi bunu bilmek lazım. Zamanın imamını bilmeden ölen cahiliyet ölümüyle ölmüş olur. Bu tehditten kurtulmak lazım. Bu dergiyi 13'ünde dedim dağıtın, çoğaltın yani insanlara çokça ulaştırın. Kendiniz gidip basmayın ha. Telif hakları var. Ben de güme giderim. Çünkü benim de değil. <gülüyor> Ondan sonra bu itibarladır ki Efendim insanlara ulaştırırsanız Allah da hayırlı muradınıza ulaştırır inşallah. Hakikaten çok faydalı ilimler yazılmıştır. Rabbim fazlu keremiyle haftaya tekrar buluştursun. Diğer farzları konuştursun. Sene solumuzu, sene başımızı hayırlı mübarek eylesin. Amin. Subhane Rabbiyel Ali'yle Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil alamin salatü vesselamu ala seyyidil mursalil muhammedin ve ala alihi sahibi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenne. Ne'udibike minennar. Allahümün a'aselüke ridâke vel cennâh. Ne'ûzübüke misakhatüke vel nâr. Allahümün a'aselüke el cennâh. Ve mâ qarrab eyleyâ min kavlim ve amel. Ne'ûzübüke minen nâr. Ve mâ qarrab min kavlim ve amel. Allahümün a'aselüke min khayr mâ aseleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu te'alâ. min şerîme istahâdâke min nebiyyüke Muhammed sallallahu te'alâ. Ve entel müstehânü aleyke el belâ. Ve la ve la kuvvete illâ billâh Amin Allahumma nas'aluka ve al-khayri kulli 'ajili wa ajili ma Allahumma salli barik ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi El Habibil Ali al-Qadri, al-Azim al-Jah, ve -al ali ve sahabe. Es-salatü vesselam aleyke ya rasulallah Es-salatü vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatü vesselam aleyke ya Şehid el ve ahirin Ya Rabbi şun gecede şu uzaktan yankından gelen kardeşlerimizi de, bizi de radyodan internetten dinleyenlerimizi de hepimizi affeyle mağfiret edin Allah'ım emanet vasfını bize nasip eyle. Emin bir mümin eyle bizi ya Rabbi. Bütün emanetlere riayet etmek nasip eyle. Hainlik etmekten muhafaza eyle. Helal yemek nasip eyle. Doğru konuşmak nasip eyle. Yalandan muhafaza eyle. Allah'ım ölünceye kadar büyük küçük günahlardan muhafaza eyle. Allah'ım fazluluk etme. Kimsenin emaneti üzerimizde. Kimsenin yükü, hakkı var iken ruhumuzu alma ya Rabbi. Bütün hak sahiplerine haklarını ulaştırmak nasip eyle. Bütün emanetleri ehline teslim etmek nasip eyle. Sen fazla kereminle ya rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Bize ya Rabbi güvenenleri mahcup etme ya Rabbi. Bize, bize güvenenlere karşı bizi tam layık eyle ya rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin. İlim emanetini de hakkıyla ifaya ve tebliğe muvaffak eyle ya Rabbi. Bütün kardeşlerimize, çoluk çocuklarımıza da bu güzel vasıfları nasip eyle. Bu ölü dert farzın her birini yapmak nasip eyle ya Rabbi. Bütün farzları yerine getirecek. İmkan ver bize ya Rabbi. Amin, Amin ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasafune ve selamun alel mursalin. Velhamdülillah Rabbil alemin. Fatiha demeden şunu da duyuralım. Ben bu 12 sene mecbur olacak meselesini haberlerde birkaç kere duydum. Resmi ağızlardan da duydum. Sizin de haberiniz bu yönde mi? Evet. evet. Yalnız 13 olmuş. Bir de 6 yaşından alıyorlarmış. Kimse hafız da olamasın, Bir şey de olamasın diye. Şimdi peki Burada yetkililere çağrı yapıyorum Ben bunu uydurmadım Haberlerde resmi ağızlardan Milli eğitimden duydum Ancak bunu bazıları diyorlar o sizin anladığınız gibi değil O zaman anlatsınlar Yani izah bekliyoruz Halk olarak ben halkın sözcüsüyüm İzah bekliyoruz Yani derlerse ki Beşi mecburi ondan sonra seçmeli ak, efendim, intikalli isterse istemez Ama onun adı mecburi olmaz ki bu zorunlu diyor yani. Şimdi zorunlu deyince biz bunu böyle anladık. Yanlış anlamışızdır inşallah. inşallah. Ama o zaman biz yetkililerden lütfen izah bekliyoruz. Yani böyle olmasın inşallah. Ya bu işi düzeltsinler ya da sizin anladığınız gibi değil şöyledir diye burada serbestlik var desin. Biz de bir rahat edelim. Bizim yani kimseyle ıvazımız, garazımız yok. Kimseyle alıp veremediğimiz yok. Hiçbir siyasi görüşde bir özel efendim, tahsisimiz, tercihimiz, millete telkinimiz yok. Biz Allah için konuşuyoruz. Din için konuşuyoruz. Değil mi? Biz İslam'da helal haram için konuşuyoruz. Kızımız var, çoluğumuz, çocuğumuz var. Yarın torunumuz olacak. Onlar için konuşuyoruz. Biz çoluk çocuğumuzu düşünüyoruz. Onları da cehenneme odun etmemek için. Canınızı ve çoluğun, çocuğunuzu ateşten koruyun buyuruyor Allah. Biz onlara ateşe atamayız elimizle. Yazık olur yavrularımıza. Yani beş sene uygundur. Hadi 8 ettiler. E şimdi 12, 13, 33 yapın olsun, düz olsun. Yani bütün millet ölene kadar okula gitsin. Bir çare kalmadı ya. Bu işi lütfen bize izah etsinler. Biz izah bekliyoruz. İzah ederlerse anlayacak kadar aklımız var elhamdülillah. Ama bir izah yoksa bu anladığımız bu yandedir. Bundan dolayı da biz arız. İlim de emanettir. Biz doğruyu konuştuk. Tebliğ ettik. Şahid ol yarabb. Amin. Fatiha.